Merhaba, merhaba dinleyicilerimiz. Ben Beren. Bugün canlı yayın yapıyoruz ve Gizem bize katılacak. Fakat şu anda programımıza yetişmedi. Canlı yayınlarda böyle problemler olabilir. Ben Beren. Başlıyorum. Hattımızın diğer ucunda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Doçent doktor Müge Artar var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Ee, siz evet. e, mev mevsimlik göçte çocuk olmak, özellikle 0-6 yaş grubu arasında e, geçtiğimiz günlerde bir konferans verildi. E, bu konferans hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki verebilirim. Bu bir araştırmanın sonuç konferansıydı. İki yıl boyunca yürüttüğümüz bir araştırma Ankara üniversitesi Çocuk Kültür Araştırma Uygulama Merkezi ve Bernard Fallier Vakfı ortak projesiydi. Mevsim tarım işçisi olan 06 yaş çocuklarının yaşam hallerini inceledik. İki yıl boyunca farklı sahalarda, Polatlı'da, Yozgat'ta ve Urfa'da 6-6 yaş çocuklarının mevsim göçte nasıl yaşadıklarını incelemeye çalıştık. Oldukça zor yaşam koşullarında yaşayan çocuklar bunlar. Anne günde 12 saat, anne ve babaları günde 12 saat çalışıyorlar. Kendi kendilerine büyümeye çalışıyorlar. Büyük ablalar, abiler onlara bakıyor. Ama büyük abla abiden kastımız 6-7 yaşındaki diğer çocuklar aslında. O yüzden de çok zor yaşam şartlarında yaşıyorlar. Sağlıklı gıdaya ulaşmakta, temiz suya ulaşmakta çok ciddi zorlukları var. Konferansta bütün bunların sonuçlarının açıklandığı bir basın konferansıydı. Peki, teşekkür ederiz. Peki, konferansa kimler katıldı? Konferansa aslında ilgili araştırmacılar, bilim adamları... Konuyla ilgilenen tüm kuruluşlar bakanlıktan çalışma sosyal güvenlik bakanlığından ilgililer katıldı. Konuşmacılarımızdan bir tanesi Profesör Doktor Yankı Yazgan'dı. çocuk psikiyatrisi bilgileriyle bu grubun verilerini yorumlamaya çalıştı. Bir diğeri de Profesör Doktor Fok Beyazova'ydı. O da gene çocuk sağlığı bilgileriyle birlikte oradaki sağlık verilerini tanımladı bize. Bizim basın açıklamamız dışında bir de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının METIP projesinin farklı aşamalarının konuşulduğu bir panel vardı ve bilimsel sunumlar vardı. Peki, em... Um... Mevsimlik göç diyoruz. Mevsimlik göç Türkiye'nin bildiğimiz yıllardır bildiğimiz bir gerçeği. Bu mevsimlik göç hakkında em, bildiğimiz dışında çocukları etkileyen herhangi bir şey var mı? Yani sadece em, günde 12 saat çalışan baba ve annelerden dolayı em, çocuklar bir şekilde yalnız kalıyor. E, bunun dışında çocukları em, yani yalnız olmak dışında çocukların hayatını etkileyen ne gibi etkenler var? Yalnız olmak dışarı etkileyen çok etkenli var. Biliyorsunuz çadır kentlerde yaşıyorlar. Çadır kentlerin çoğu çok ciddi olarak sağlıksız alanlara kurulu. Tuvalet ve su imkanları çok yok. Hatta hiç yok. Elektrik yok çoğunda. Ve o yüzden de dediğim gibi sağlıklı gıdaya ulaşamıyorlar. Yani çoğu çocuğun 0-6 yaşta tüketmesi gereken et, süt, peynir, meyve, sebze gibi gıdaların çoğuna... Neredeyse hiç ulaşamıyorlar çünkü sağlıklı saklama koşulları da yok elektrikleri olmadığı için çok sıcaklarda özellikle Adana bölgede ee, ve onun dışında da e, tabii ki çok sağlıksız bir çevrede yaşıyorlar toz toprak ve çadır ortalık hiç oyuncakları yok. Oynayacak alanları var ama bu oynayacakları alanda çok denetimsiz oldukları için her türlü riske açıklar. Kazalar çok fazla. Su yakınlarına kuruluyor çadır kentler. O yüzden de su civarında boğulmalar, yaralanmalar. O suyun bulaşması yoluyla geçen bulaşıcı hastalıklar gibi bir dolu riskle karşı karşıya bu çocuklar. O yüzden de mevsim işçi olmak dışında getirilen onlarla birlikte gelen her koşuldan da aslında oldukça ciddi zararlar görüyorlar. Peki e mevsimlik göçte e çocuklarımız yani 0-6 yaş arası çocuklar yaşıyor. Hmm. E bu çadır kentlerde çeşitli büyüklerin kontrolünde oluyorlar mı yoksa tamamen bütün gün boyunca e, kendi oyun alanlarında işte dediğiniz gibi kısıtlı sağlık e, koşullarındaki oyun alanlarında mı duruyorlar? Bunun hakkında Ay, farklı uygulamalar var tabii bazı. Çadır sahipleri büyük anne büyük baba geldiyse büyük anne büyük baba ortalıkta olabiliyor ama eğer onlar da çalışmaya gittilerse genellikle işte 7-8 yaşlarındaki abla ya da abi diğer çocuklara bakıyor oluyor ki tahmin edersiniz o da kendisi de zaten küçük bir çocuk onun da kendi kendine oyun ihtiyacı var o yüzden de böyle yarı denetimli denetimsiz bir uygulama görülüyor çok az yetişkin var um, peki um... Peki bu koşullarda Tabii ki çocuklar, çocuk haklarına da değinmek istiyorum Hı -hı. Yazın ço çocukların gezme, oynama ihtiyaçları oluyor Dediğiniz gibi çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar Peki bu çocuklar bir şekilde gezilere katılabiliyorlar mı? Yani gezi haklarını yerine getirebiliyorlar mı? <gülüyor> tabii ki hayır Birçok haklarının sağlanmadığı bir durumda, sağlık ihtiyaçlarının bile karşılanamadığı durumda, birçok temel haklarının karşılanamadığı durumda gezi ve eğlence hakları tabii ki neredeyse hiç düşünülmüyor. Peki siz bu çeşitli sorunlar sağlık dediniz, elektriksiz ortam dediniz, gıda eksikliği dediniz ve oyuncakların, çocukların oyun olmadan yetiştiği ortam dediniz ve çeşitli sorunlardan bahsettiniz. Peki siz ve konferansta alınan sonuçlar doğrultusunda bir çözüm önerisine bulunabilir misiniz? Yani devletimiz ve çeşitli sorumlular bunun üzerine ne yapmaları gerekiyor ki bu sorunlar? en aza indirilsin veya en azından çocukların çeşitli hakları yerlerine getirilsin. Doğru. Ee, konferansa bu konuda birçok konuşma oldu, birçok tartışma da oldu. Konferansın devamında 6 ay boyunca bizim e, bu gruba üretilecek devam projeleri için bir toplantılarımız daha olacak, bir grup toplantımız daha olacak. Ee, ve bir dizide önerimiz var. Bunlardan ilki zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2 yıldır başlatmış olduğu metip projesi. Meclis'in tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirme projesidir bu. O proje zaten şu anda çalışmaya başladı. Bazı yerlerde yavaş gidiyor ama bazı yerlerde Polatlı'da ve Ordu'da olduğu gibi biraz daha hız kazanmış durumda. Onun dışında bizim iki temel önerimiz var. Sağlıklı yaşam alanları, mobil anaokulları gibi proje önerilerimiz var. Ee, ve anne eğitimi, anne destek eğitimleri gibi Türk çocuklara bakan en önemli grup anneler ve neredeyse bazı konularda çok bilinçsizler. O konudaki destek eğitimleri gibi farklı projeler var. Peki anne destek eğitiminden biraz bahsetmek e, istiyorum. E, dediğiniz gibi anneler 12 saat çalıştırılıyor. Peki e, yani bütün veliler. E, peki bu? E, bu alanda an e annelerin daha az çalıştırılması için gereken çabalar var mı? Oo, çok zor bir şey. <gülüyor> Öyle bir çaba yok bildiğim kadarıyla. Olması da çok zor çünkü çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili başka bir yasal düzenleme. O bizim dışımızda bir düzenleme ihtiyacı. Tabii ki çalışma koşullarına erişkin yasal düzenlemeleri ve erişkin çalışmalarda yapılacaktır diye umut ediyorum. Ama o tabii ki bizlerin yani sosyal sorumlulukla bakan bizlerin yapabileceği bir şey değil. Peki teşekkür ediyoruz. Ben ee... teşekkür ederim. Kısa bir ara gideceğiz, Sonra devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederim. I caught you streaking in your A scary In the It's not too late It's some toothpaste Got enveloped in your sticker shock I gotta tell ya It's a barrage It's a barrage It's a barrage We are the Tigers Oh, so so Merhaba dinleyicilerimiz. Aramıza Gizem de katıldı, yetişti. Ee, merhaba Gizem. Merhaba. Ee, tekrardan Müge Hanım'a dönmek istiyorum. Biraz konferanstan tekrar konferansa dönmek istiyorum. Ee, konferansın sonuçlarından biraz daha bize bahsedebilir misiniz Müge Hanım? Ee, tabii konferansın erken projeden söz etmek daha doğru olacaktır herhalde. Evet. Ee, projede özellikle 0-6 yaşla ilgili yaptığımız çalışmanın çok önemli bir aşaması var. Biraz ondan söz edeyim. Ee, biz bu çalışmada anket yöntemi kullanmadık. Ee, herkesten biraz daha farklı olarak araştırmacılarımız çadır alanlarına çadır kurarak onar gün süreyle e, birlikte yaşadılar mevsimlik tarım işçileriyle. Böylece gözlemlerini daha derinlemesine yapabildiler. Bu çok önemliydi. Katılımcı gözlem dediğimiz bir yöntemdir bizim. Ee, çünkü daha önce ziyaretlerimizde e, dediler ki bize özellikle Mürsün Tarım İşçilerin anneleri çocukların dedi ki birileri geliyor bize bir şeyler soruyor 5-10 dakika burada duruyor gidiyor bizim nasıl yaşadığımızı 5-10 dakikayla nasıl anlayacak bu insanlar o yüzden de katılımcı gözlem yöntemini kullandık ve bizim çok işimize yaradı çocukların tüm yaşam hallerini birlikte yaşayarak görmeye çalıştı araştırmacılarımız ve Onlarla birlikte yaşadılar. Ee, en önemli sorunların başında dediğim gibi sağlık sorunları geliyor. Ama sağlık sorunlarıyla birlikte başka bir e, önemli sorun da çocuğun çok gelişimsel ihtiyacı olan anne çocuk etkileşimi. Anne çocuk etkileşimi bizim için çok önemlidir. Ee, sağlıklı bireyler gelişmesi için yönlendirmeler, annelerin tüm yönlendirmeleri hem bilişsel hem duygusal yönlendirmeleri bizim için çok önemlidir. Ee, bu aşamada baktığımızda anne çocuk etkileşiminin çok düşük olduğunu biliyoruz. Anneler e, çalışmadan geldikten sonra da çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Çünkü uygun saatleri yok. Çadıra geldikleri anda yemek yapmak, çabaşır yıkamak, bir sonraki güne hazırlık yapmak gibi diğer etkinliklerle uğraşmak zorundalar. O yüzden de e, neredeyse çocuklarıyla hiç ilgilenemiyorlar. Bu ilgisizliğinde çok ciddi sonuçlarını görüyoruz zaten. Merhaba Müge Hanım. Bu araştırmayı Merhaba. yaparken 0-6 yaş grubunu seçmişsiniz. Neden böyle bir tercih yaptınız? Çünkü mevsim temişçiliğine ilişkin araştırmalara baktığımızda iki nedeni vardı. 0-6 yaş hiç çalışılmamış ama mevsimlik göçte var bu çocuklar. Her yere gidiyorlar aileleriyle birlikte. Mevsimlik göçle ilgili araştırmalar ya da mevsimlik göçün kendi doğasını araştıran çalışmalar var ya da çocuk işçiliğini çalışan çalışmalar var, araştırmalar var. Ama 6 yaşında nasıl bir yaşam sürdüğüne ilişkin hiçbir bilgi yoktu. Bu birincisi. İkincisi de Bernard Van Lee Vakfı ile çalışmamız. Bernard Van Lier Vakfı Hollanda merkezli bir vakıf bir erken çocukluk eğitimini destekleyen bir sivil toplum kuruluşu doğrudan o yüzden de daha çok erken çocukluk çalışmayı te tercih ettik. Peki e, katılımcı gözlem tekniği kullanarak e, araştırma yaptığınızı söylediniz. Hı hı, hı. Bu araştırmada karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Onlar ne tür zorluklar çekti? Nelerle karşılaştı? Neler gözlemledi? Ee, tabii çok zor bir yöntem. Öncelikle mevsim tarım işçilerinin yaşam koşullarının hepsini neredeyse yaşadılar. Gerçi onların 9 ay boyunca yaşadığı süre değil, 10'ar gün farklı sahalarda yaşadılar. Ama e, şehirli bir araştırmacı için oldukça zor koşullardı. Aynı imkansızlıklar, yani elektriksizlik, suya, temiz suya ulaşamama, hemen yakınında bir tuvaletin olmaması gibi bütün zorlukları bizim araştırmacılarımızla yaşadılar. Çadır alanlarının çoğu çok sağlıksız koşullar barındırıyor. Özellikle hiç ilaçlanmadığı için çöpler atıldığı için çok fazla böcek, sinek vesaire gibi bulaşıcı da çok olma riski var zaten. Bizim araştırmacılarımız da aynı Docek, sinek vesaire şeylerinden çok rahatsız oldular tabii ki. Bir diğer sorun da bence en önemli sorun da oydu. Çalıştığınız grupla çok uzun sebebirlikte kalınca çok duygusal bir bağ oluşturuyorsunuz. Bu aynı zamanda verinin zenginleşmesine yol açar ama benzer bir şekilde de araştırmacının duygusal yorulmasına yol açar. Özellikle küçük çocuklardaki dermatolojik problemlere şahit olmak, onlarla ilgili sorunları görmek ve gözlemlemek araştırmacılarımızı oldukça yordu duygusal açıdan diyebilirim. Peki e, araştırmacınız yani tamamen 0-6 yaş çocuklarının da olduğu koşullarda yaşadılar ve gördüler. Peki bu araştırmalar sonucu 0-6 yaş çocuklarının koşullarından biraz daha bahsedebilir misiniz? Peki e, nasıl tarif etmek kolay olur? Mesela Bilmiyorum şöyle bir ama. soru soralım. <gülüyor> e, o çocukların e, ne tür gibi bir istekleri var özel olarak e, konuşmaları konusunda? bahsetmişlerdir mutlaka. Neler bekliyorlar? Nasıl olmasını hmm, istiyorlar? Çinlik tarım işçisi olmak istemiyorlar öncelikle. Hayatlarında arada bir televizyon izleselerde gördükleri o farklı hayatları deneyimlemek istiyorlar. Hepsi mutlaka mutlaka okula gitmek istiyorlar. Çünkü büyüklerinin okula gitmediğini görüyorlar. Büyük abla ve abileri okul dışında kalıyor çalıştıkları için neredeyse çoğu. O yüzden de hep bir hayalleri var. Gelecek planları var ama çok böyle bir değil aileler. O yüzden çocuklar da ileride mevsim tarım olmalarına ilişkin bir kaydı barındırıyorlar. Oyuncak çok istiyorlar. Ee, sağlıklı gıdaların çoğuna çok özeniyorlar. Mesela süt içebilmeyi çok istiyorlar. Bu onlar için çok önemli. Ama süt neredeyse hiç ulaşamıyorlar. Bizim kendi çocuğumuzun süt içmeme ...kaygısının tam tersine... ...onların çok özendiği şeylerden ve... ...süt içebilmek ama bozulma riski... ...çok yüksek bir gıda olduğu için... ...neredeyse çadır bölgelerinde hiç alınmıyor. Yani, ee, evet... ...normal yaşam yaşayan... ...rahat yaşam yaşayan çocukların... ...ulaşabildiği şeyler onlar için hep hayal. Evet yani aslında bir de şöyle bir şey var... Ee, ...geleceğe kaygılı... ...bakmalarının bir nedeni de... ...ailelerinden kaynaklanıyor. Çünkü e, çoğu aile... E, ...okusun büyüsün diye... Çocuklarına bakmadığını düşünüyorum ben hele mevsimlik tarım işçilerinin genellikle çocuklarının gelecekleri bellidir yani peki ablaların ve e, çocukların ablaların ve abilerin üstüne düşen görevler nelerdir sizce neler yapmaları gerekiyor? Bu evet. kardeşleri için Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla her ne kadar araştırmamızın bir bulgusu değilse de 6-7 yaş çocuklarımızın hepsi neredeyse kardeş bakıyorlar Bu kardeş bakımı çok yoğun bir zaman alıyor onların Bütün gün anne yokken neredeyse her dakika kucaklarında taşımak zorundalar kardeşlerini Çok dikkatli bakıyorlar cevabıcıklar ama e, Tabii ki hani gün içinde onu yedirmek, doyurmak, temizliğiyle ilgilenmek gibi şeyler var Çoğunu da ihmal ediyorlar tabii ki unutuyorlar eğer kardeş bakmıyorlarsa tarlaya su taşımak da onların görevi. Bir miktar çalışmak diyebiliriz bunların hepsini aslında. Hani çocuk işçiliği yapmıyorlar belki ama tarlaya su taşımak, anneye yardım etmek, küçük kardeşe bakmak da aslında çok yoğun işler tabii ki. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Daha fazla sohbet etmek isterdim ama trafik nedeniyle biraz geç kaldığım için kusura bakmayın. Güzel. Umarım daha uzun süre konuşabiliriz başka bir gün. İnşallah. İnşallah. Evet teşekkürler. Teşekkür ee, bu programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.